Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam e, Lian Hörn'ün Otori Efsaneleri e, adlı üç ciltlik e, kitabının İlk cilde olan Bülbül Döşemelerinin e, çevirmenlerinden Levent Yılmaz ile birlikte e, görünen çevirmenlerinden e, Zeynep Yılmaz konuğumuz. Zeynep Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi Otor Efsaneleri fantastik bir e, kitap Hı -hı. ve e, üç ciltten e, oluşuyor. Ana Kahramanının bir tür e, şeyi, hayat hikayesi. E, bir anlamda Bildungs Roman bile denebilir. Hı -hı. Fantastik açıdan. Evet. Öncelikle isterseniz bu e, kitabın e, özelliğinden, konusundan e, bahsedelim. E, bu kitap daha tabii çok klasik bir fantastik kurgu romanı. E, Tomasu adlı bir e, dağ köyünde yaşayan bir genç, gencin e, nasıl bir savaşçıya dönüştüğünü, işte klanların ortasında, klan savaşlarının ortasında ...nasıl kendini bulduğunu anlatan... ...bu arada da Thomas'un tabii... ...geçirdiği psikolojik bütün... ...evreleri de inceleyen... ...bir roman. Yani, yani bir anlamda... E, ...bir çocuktan... ...bir savaşçının nasıl yaratıldığını da... ...takip etmiş oluyoruz. Tabii tabii. Bütün... E, ...bu olay örgüsünde tabii çok ciddi... ...bir klan... E, ...şey... E, ...savaşlarının orta yerinde olan... Bir çocuktan bahsediyoruz. Tabii bütün bu alışma süreçleri, yeteneklerini geliştirmesi, e, bu bütün bunlarla nasıl baş ettiği üzerine bir şey var, gelişmesi var çocuğun. Peki e, şeyin e, şimdi Leon Horn e, aslında bir takma isim. Hı hı. E, şeyin. ...gerçek isminden ko kopya çekiyorum... ...Jillian Rubenstein... Rubenstein e, evet. ...adlı... E, ...hanım yazarın... E, ...çocuk kitapları üzerine aslında... E, Hı -hı. ...şeyi, bütün e, kariyeri... E, ...ve şöhreti... Evet. E, ...ilk kez... ...bir yetişkinler için... E, ...bir roman yazıyor ve bu da işte... E, ...elimizdeki otori efsaneleri... ...fantastik e, tarzda bir roman yazıyor... ...ve bir otori bölgesi... ...diye bir dünya kuruyor... Evet. Ee, ama bu dünyanın zannediyorum e, yani fantastik edebiyata doğrusu çok e, şey değilimdir e, hakim değilimdir ama e, zannediyorum farklı kılan tarafı e, otor efsanelerini e, bir kültürün üzerine e, bu fantastik kur, kurguyu e, yapılandırıyor olması. Evet bu aslında bütün fantastik kurgu edebiyatında bir ilk yani Tolkien'den başlayan işte tabii Tolkien ve Laguini tekrar bir kenara ayırmak lazım onlar çok ciddi edebi eserler. Evet. Fakat ondan sonra gelen işte Ejderha Mızra olsun Salvatore'un işte Drizzt efsanesi olsun bunların devamında gelen çok ciddi bir külliyat var bunlarda hiçbir zaman bir kültürün özelliklerini alıp bir fantastik kurgu öyküsünün üzerine koymamışlardı. Bu kitap o açıdan ilk ve hani özellikle de bir kitap. Şey açısından da özellikle Bu karakterlerin e, yeteneklerini betimlemeleri açısından Hı -hı. da çok özellikli bir kitap. Yani birçok farklılığı var aslında bu e, ana akım fantastik kurgu eserlerinden. Evet asıl e, onların altını e, Hı -hı. çizmek derdindeyim. Çünkü işte dediğim gibi e, Tolkien ve e, Leguin'i bir kenara... Bırakıyoruz çünkü onlar hakikaten e, fantastik edebiyatı zaten edebiyatın bir parçası evet. e, haline getiren ustalar, e, bunu kabul ettiren ustalar. E, Ama onun haricinde işte e, biraz da benim fantastik edebiyata uzak e, durmamın sebeplerinden biri e, genellikle işte olay örgüsü e, üzerine hep şey yapılır, e, abanılır. Ee, ilginç ve e, ilgi çekici farklı bir takım olaylar karakterler vesaireler üzerinden e, gider mevzu okur bu sayede ayakta tutulur ee, ama öte yandan işin edebiyat tarafı e, yani oradaki karakterlerin hakikaten bir karakter haline gelmeleri e, yahut betimlemeler vesaireler falan hep güme gider ee, ama otori efsanelerinde pek öyle görünmüyor. ...evet yani o konuda şunu söyleyebilirim... Ya, e, ...klasik... Hmm, fantazi kurgu edebiyatı... ...eserlerinde her zaman bir iyi vardır... ...bir kötü vardır. Hı hı. İyi ve kötü taraf... ...her zaman birbiriyle... ...kavga eder. Ama şimdi bu kitapta... ...anladığım kadarıyla yazarı da... ...eline sağlık çok uğraşmış... ...karakterlerin üzerinde özellikle... Thomas'un o Takeo'ya dönüşme sürecinde... E, ...iyi ve kötü kitabın baş karakterinde birleşiyor zaten. Çünkü kurduğu dünyada e, klanlar zaten bir kötülük temsilcisi ve kurduğu dünya zaten bir kötülük dünyası. <Gülüyor> Bu bir distopya olarak değil. Ama olan şeyler o dünyada her zaman çok kötü. Fakat e, Tomasu'nun o dağ köyündeki varlığı bir iyinin temsilcisi. Zaten orada giz, gizli din diye bir şey var. Onun bir üyesi. Orada işte gizli dinin bir özelliği de hiç kimseye zarar vermemek işte herhangi bir şiddet ses yükseltme gibi şiddet içerecek herhangi bir şeyden kaçmak ama tabi daha sonra Thomas'un ailesi katledildikten sonra bu alın, alınıyor oradan ve ailesini de katleden insanlara karşı bir savaş verme durumunda kalıyor ve zaman içinde kendi içindeki kötülüğü ve kendisinin nasıl kötüye kötü bir şeye dönüştüğünü de görüyor ve bununla savaşmaya başlıyor Klanların içine girdikçe yeteneklerini e, keşfettikçe giderek kendi kötülüğüyle savaşmaya başlıyor. Bu da mesela ilginç bir şey. Çünkü fantastik kurgu edebiyatında işte e, dediğim gibi çoğunlukla iyi ile kötü her zaman farklı yerler, uçlardadır. Ve sürekli onlar birbirleriyle kavga ederler. O çatışma üzerinden hep evet. e, tansiyon kurulur. Tabii tabii. E, ama aslında işte otor efsanelerinin e, tam da Japon kültürü üzerine e, kur, kurulu, kuruluyor olmasının e, aslında yazar e, bunu gayet iyi bir şekilde kullanmış. Tam da işte o e, şey iyi'nin içindeki kötü kötü'ün içindeki iyi evet. esprisini e, karakter üzerinde e, uygulamış. Evet yani sadece o ana karakter üzerinde de değil aslında. Daha sonra da işte e, Thomas'un ilk başta Takeo'nun karşılaştığı bir takım klanlar işte mesela Kikuta kabilesinin işte bir takım ninja özelliklerine yeteneklerine sahip olması bunları işte sadece para için kullanmaları para kazanma amacıyla bunları şiddet içeren e şeyler olması fakat Kikuta kabilesindeki bazı kişilerin ya da Kikuta kabilesinin Genel olarak kötü bir şey olmadığını, kötü bir kabile, kötücül niyetleri olan bir insan topluluğu olmadığını görmesi. Yani bu yazar sürekli işte kötünün içinde iyi dediğiniz gibi, iyinin içinde de kötüyü göstermeye çalışmış. Ben o açıdan çok e, bunun üzerine durulmuş olduğunu düşünüyorum bu kitapta. Evet ve e, benim için bu kitabın farklı noktalarından bir diğeri de, biri dediğim gibi bu işte yazarın e, sadece olay örgüsüne değil aynı zamanda dile ve karakterlere de e, önem vermiş olması. Bir diğer tarafı da e, özellikle tabii şeylerde e, çevirilerde ama e, bir yandan e, orijinal metinlerde de e, ciddi bir e, dil savsaklığı diyebileceğim. E, bir durum söz konusu fantastik edebiyat çevirilerinde. Ee, yani bu tabi şey e, yine dediğimiz gibi e, işin bestseller e, çok satarlar tarafında e, büyük ölçüde geçerli. E, ama otor e, efsanelerini e, okumaya başladığınızda hakikaten bir e, hem yazarın hem çevirmenin e, dilinin e, akıcılığı ve e, temizliğiyle karşılaşıyorsun. Bu hakikaten benim için e, önemli bir noktaydı. Öncelikle teşekkür ederim. Yok yani ben, ben teşekkür ederim asıl. <gülüyor> yani tabii bu e, serilerde çok ciddi bir dil safsaklığı dediğin gibi mevcut. Hani çevirisinden de kaynaklanıyor olabiliyor. Bu fakat şeyden de yazı e, metnin kendisinden Hı -hı. de çok kaynaklanıyor. Çünkü çok basit cümlelerle dediğin gibi sadece olay örgüsüne e, odaklanarak yazılmış kitaplar olduğu için işte bu şeyle de alakalı... Ee, FRP Fantasy Role Playing hı hı. oyununu oynayan insanları yönelik daha çok yapılmış, yazılmış eserler olduğu için ve e, Role Playing oyunlarında her zaman olay örgüsü üzerinden devam eden bir oyun mantığı olduğu için sanki işte ondan esinlenerek onun devamı gibi üretilmiş şeyler ve yani ben mesela şeyin de bir seri üretim ...olduğu için de bunun böyle olduğunu düş düşünüyorum. Sürekli çünkü sürekli her sene aşağı yukarı bir aynı serinin devamı niteliğinde bir kitap çıkıyor. Ve yani tabii ki hem dili açısından hem de hikayenin bir süre sonra ana hikaye... ...o cezbedici ilk anda karşılaşılan hikayeden uzaklaşması açısından karakterler tabii ki yetmiyor... 30 tane kitaba Ejderhamızdan da 3 karakter 5 karakter yeterli olmuyor. <gülüyor> Ve bir sürü yeni karakter. Sürekli uzaklaşıyor. Hani Takip etmesi zorlaşıyor. Dili daha da basitleşiyor. Bu açıdan bu kitap yani iyi yazılmış. Tabii ki yani yine basit olduğu hani bir edebi eser denebilir mi? Ciddi anlamda. Bilemiyorum onu tabii. Ben bir otorite olmadığım için ama yine de Söylebileceğim şu hani iyi bir okur olarak fantastik kurguda bu kitabın dilinin de biraz ayrıştığını daha akıcı, sürükleyici bir hal aldığını düşünüyorum ben. Evet yani yani fantastik edebiyatın içerisinde e, hakikaten nasıl değerlendirilir ben de e, şey değilim. E, çok emin değilim ama dediğim gibi böyle bir e, şey var hani en azından ee, işte o sade suya tirit e, hı hı. anlatımlar ile e, işte Le Guin, Tolkien gibi e, babaların e, anlatımları evet. arasında e, sanki daha e, bu tarafa doğru e, yaklaşan evet. bir hali var en azından. E, en azından bu açıdan e, yazarın bu gayreti ve özeni e, açısından önemli geliyor bana. <gülüyor> evet, yani bence, bence de. <gülüyor> ee, bir de e, şimdi birinci kitabın şeyi biraz da onlardan bahsedelim. Birinci kitabın başlığı e, elimizdeki ilk cildi e, yayınlanan Hı -hı. E, Bülbül Döşemeler. Hı -hı. E, bu bülbül döşemeler hakikaten ilginç bir şey. İstersen biraz da ondan bahsedelim. E, Tabi ben ilk kitabı çevirmeye başladığımda e, takdir edersiniz ki böyle Japon kültünü çok derinlemesine bilen bir insan değildim. Zaten şu anda da hani kitapla sınırlı bir şeyim var ama bir türlü başlığı çeviremedim. Hı hı. Yani hiçbir şey ifade etmedi. Daha sonra tabii araştırmaya başlayınca çok ilginç bir şey olduğunu gördüm. Bu işte bübül döşemeler e, bambudan yapılan bir e, kalelerin özellikle ya da e, Yükse, Hiyerarşide yüksek yerlerde olan kişilerin evlerinin etrafına döşenen aslında şey. Güvenlik ağaç, amaçlı. Güvenlik amaçlı olması çok ilginç. Çünkü mesela öyle baskı noktaları var ki işte en başından yanlış bir yere bastığında bütün e, döşeme... ...şey yapmaya başlıyor... ...ses çıkarmaya başlıyor... ...ve bu ses öyle bir hale alıyor ki... ...evdeki herkes uyandırıyor... ...ve kaledeki düşünün yani... ...kaledeki herkes uyandıracak kadar... ...ciddi bir gıcırdama... ...ve bu bir kuş sesine benzetiliyor... ...o yüzden adı Bülbül Döşemeler... ...ve bu gerçekten de Japonya'da... ...birçok yerde kullanılmış... ...hala bazı kalelerde... ...insanlar bunu ziyarete gidiyorlar... ...deniyorlar falan... ...ve e, romandaki... E, ...bu Bülbül Döşemelerin... esprisi de tabi... Ana karakterimizin bu bülbül döşemeler evet. üzerinde şey bilen dünyadaki tek kişi olması ses çıkarmadan <gülüyor> özel yetenekleriyle evet. e, ve şimdi ikinci ve üçüncü ciltte e, gelecek. E, onlar şu anda çevriliyor mu? Hı hı, evet. E, onlardan biraz şey yapalım. Onlarda e, karakterimizin ee, ...neleriyle karşılaşacağız? Hangi maceralarıyla? İşte birinci kitap bu Böbü Döşemeler... ...daha çok şey üzerine... ...bu Takeo'nun... ...Thomasu'dan Takeo'ya nasıl dönüştüğü... ...bir savaşçı yeteneklerinin nasıl geliştiği... Işte, ...klanlar içerisinde... ...bir yer edinmesi... ...bu Otori efsaneleri. ...Otori aslında bir klanın adı orada... ...Otori Shigeru da... ...Otori klanının efendisi... ...onun mirasçısı olması... ...Otori klanının başına geçmesi... Bunun devamında ikinci kitapta şey oluyor. Başka bir kabileye, işte bu biraz önce Ninja özellikle taşıdığını söylediğim ki Kuta kabilesine girip kendi içindeki yetenekleri ortaya çıkarıyor. İkinci kitap daha kendi içine dönük bir kitap. Tabi bir takım savaşlar, fantastik kurgunun olmazsa olmazları, savaş betimlemeleri, sahneleri falan. Ama ikinci kitabın sonunda işte şey daha kendini keşfetmiş, kendi yeteneklerine emin, neler yapabileceğini bilen bir Takeo. Artık Rüştünü ispatlamış Rüştünü bir ispatlamış savaşçı. Rüştünü savaşçı olarak önümüze çıkıyor. Zaten orada Thomas'u tamamen yok olmuş hı hı. bir şekilde. İkinci kitap sonunda, Üçüncü kitapta da bu dünyayı oluşturan, üç dünya, üç ülkenin başına nasıl geçtiği, işte diğer kabilelerin efendileriyle yaptığı bir takım anlaşmalar işte gerek toprak üzerinden gerek kız evlendirmeleri <gülüyor> üzerinden işte e, bütün bu gücü nasıl eline aldı ve de tabii çoluk çocuğa nasıl karıştı biraz da aşk hikayesinin <gülüyor> orada sonlanması üçüncü kitabın sonunda çok mutlu bir üç ülke tasviri <gülüyor> ferah bolluk içinde yaşayan insanlar Görebiliyoruz. E, sistem değişiyor mu? Yani o kılan hani kötülük vesaire sistemi değişiyor mu? Yoksa e, sadece e, artık başına Takeo'nun geçtiği bir kötü... Yani evet bence yazar mesela şey yapmaya çalışmış. Hani diktatörlükten daha böyle bir cumhuriyete doğru daha... <gülüyor> <gülüyor> bir geçiş yapmaya çalışmış. Ama tabii bunlar sonuçta çok feodal bir yapılanma Hı -hı. içerisinde yaşayan bir dünya... Dolar ...ve hani bu feodal yapılanma yıkılmıyor tabii ki. O zaman bütün her şeyin esprisi kaçardı. Evet yani fazla ee, devrimci bir e, tipine evet, haline gelebilir. <gülüyor> evet başka türlü bir kitap olurdu sanırım. Ee, Olay şey şu iyi bir diktatör oluyor sonuçta Takeo. Yani bunda, Kötüleştikçe iyi bir diktatör evet, haline geliyor böylece. Evet bütün kötülükleri görüp onlardan kendi ders çıkartıp <gülüyor> anlaşılan... <gülüyor> iyi bir dönüşüyor ve iyi yönetiyor. Ee, ve bir de e, bu tür e, hani otor efsaneleri sonuçta e, Türkiye'de ne kadar e, yankı uyandırdı çok emin değilim ama hı hı. E, dünyada highly e, evet. sattı. E, i̇şte 36 kadar dile e, zannediyorum evet. e, çevirisi yayınlandı ve e, baya milyonlarca falan hı hı. E, sattı. Dolayısıyla hani şeyde Fantastik Edebiyat'ta bu tür bir kültür üzerine e, fantazi kurarak e, kurguyu dayandırarak e, yapılan çalışmalar sayesinde belki de e, bu sayede işte e, örneğin bu kitabın okurlarının Japon kültürüne dair bir takım e, ilgisi artacaktır. Ve e, orayı araştırmaya e, onunla ilgili okumalar yapmaya belki yönlendirecektir. E, bu açıdan da bir şeyi e, olabilir gibime geliyor. Ee... Ben kat, tamamen katılıyorum buna. Çünkü hani ben kendimi çok uzak hissederdim. Ya da bilmiyorum belki de bir araştırma bakma nedenim hiç olmadığı için... ...daha önce hiç hani dışarıdan duyduğum bir takım şeyler dışında derinlemesine bakmamıştım. Japon kültürüne dair bir şeylere. Bu kitapta da daha çok kültürde de şey üzerinden anlatıyor. Nesneler üzerinden anlatıyor ve hı hı. o benim çok hoşuma gitti. İşte o çay servis seansları olsun. Bir takım işte ev yapım teknikleri, yatak odalarının işte dekorasyonu, ışıkların durduğu yerler filan gibi bir takım gerçekten nesneler üzerine hani günlük hala <gülüyor> kullanılan nesneler üzerinden bir kültür anlatımı olduğu için çok da ilginç. Tabii insan ister istemez bakıyor. Bu, bu kadar güzel tasvir edilen bir şey aslında neye benziyor diye. Ben mesela internete envai çeşit çay kupa şeyi kupa deseni bakıp onları beğeniyordum bu kitabı çevirirken. Yani bence gerçekten insanı teşvik eden araştırmaya, bakmaya teşvik eden bir şeyi de var kitabın. Öyle bir evet, havası. Yani, şeyin e, hani batının orta çağını e, çok daha yakından nispeten daha yakından bilirken otor e, efsanelerinin geçtiği doğunun yani Japonya'nın e, orta çağında Geçiyor e, orayı o dönemle ilgili o coğrafyayla ilgili çok da fazla hakikaten şeyimiz yok e, bilgimiz yok aslında. Evet biraz uzak kalıyoruz. Bu anlamda bir hani evet. dikkati o tarafa çekme tabii, tabii, açısından evet. bir e, şey olabilir faydası olabilir diye düşünüyorum. E, bir de kitabın arkasında bir e, teşekkürler şeyi var yazarın işte şu vakfa bilmem neye, Hı -hı. falana Filana e, teşekkür ediyor e, Kitaba hazırlanırken Hayli e, Japonya'da işte e, Yanlış hatırlamıyorsam 3 ay kadar falan kalıyor Hı -hı. E, Orada bir dolu e, Akademisyenle görüşmeler yapıyor Edebiyatı e, Gelenekleri e, Kültürü Japonya'nın e, Hakkında bilgiler alıyor vesaire Hı -hı. E, Mesela Türkiye'de bu e, Hala oturmadı İşin bir de o tarafını e, gösteriyor. En azından yani şey yaparken bakarken bir yandan da Hı -hı. onu şey yaptım. Yani bizim bir yazarımız e, mesela fantastik e, edebiyatta artık bir dolu e, isimlerimiz olmaya başladı. Evet. E, ama onlardan biri diyelim e, Pakistan'da geçen bir e, fantastik edebiyat e, ürünü kurmaya çalıştığında... Ee, bu tür ona e, burs sağlayacak vakıflar vesaireler falan o, yok. Yani evet Türkiye'de yok. Yurt dışında da yani e, tabii başka bir çalışma disiplini o. Hani bunu işi biraz daha hani buradaysalar burada ciddiye almıyor demek istemiyorum ama. Daha çok hayal gücüne güvenerek yapılmış. ...şeyler oluyor Türkiye'de. Ama mesela şeyi de biliyorum... ...yani bu Ejderha Mızrağı serisini... ...yazarken bile çok ciddi bir tarih... ...okuması yapıldığını... ...kimi zaman hatta... E, ...işte... ...Türk... ...mesela Türk topraklı şu anda işte... ...Anadolu toprakları da bu tarihi... ...açısından çok önemlidir. Burada işte... ...Efes'in sularının çekilmesi gibi... ...bir takım şey... E, ...olaylar... Bazı yerlerde birebir kullanılıyor bu e, fantastik edebiyat türünde. Bu yazar da Japonya'ya gidip çok ciddi çalışmış. Ve hani üç ay sadece bir kaldığı zaman, bir kere yine gittiği zaman üç ay kalmış. Onun dışında beş sene sürekli gidip gelip oradaki insanlarla da iletişime geçip, tarihini okuyup bir çalışma yapmış. Ve yani evet bu biraz... Araştırmak gerekiyor sanırım. Sadece hayal gücüne güvenmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hayal gücünün sınırlarını genişletmek açısından evet ve... bu yaptığı gerçekten bence takdir edilmesi gereken bir şey. <gülüyor> yani ve bunu tabii hani bir yazarın bunu yapabilmesinin e, şeyini sağlayan da e, maddi şartlarını sağlayan da işte bir takım e, vakıfların olması buna para aktaran... Yani git e, yazacağın romanla ilgili araştırma yap üç ay orada diye e, sana para verecek bir vakıfı, vakıf var mesela orada. E, bir dolu vakıflar var. E, aynı zamanda işte bildiğimiz şeyler e, Hı -hı. yazar evleri Yazık. denilen şeyler e, vardır. E, yıllardır biliyorum Türkiye'de e, birkaç farklı kurum e, bir yazar evi e, kurmak için e, uğraşıyor. Kahraman Ama geldim. ne Kahraman kadar zor bir sonra. olay ki. Ee, hani bir tane evi e, adam gibi döşeyip e, şeye vermek, e, yazar evi olarak açmak e, yıllardır konuşuluyor. Kültür Bakanlığı, şu bakanlığı, binlemne kurumları falan filan hala beceremediler. E, bir işte geçenlerde e, haberini e, gördüm. Şey yapmaya başlamışlar. E, i̇şte yazacağın e, roman yahut e, kitapla ilgili öneride bulunuyorsun. Hı hı. E, Kültür Bakanlığı'na galiba. E, o da sana işte e, para veriyor ama şey e, bir takım şartnameleri var tabii ki. Devletimiz bir şey e, evet. veriyorsa muhakkak e, şartları olacaktır. Üç ay içerisinde romanı bitireceksin mesela. Ya, bu kadar gerçekçi e, şekilde yapılıyor. Tabii canım üç aydan fazla ne yapar? Boş boş yani, dolayı şey olur yani. Sonuçta nedir değil. yani? A açıyorsun <gülüyor> bilgisayarın önüne şaka şukuru yazıyorsun yani. Edebiyat evet. yapıyorsun tırnak içinde edebiyat... nedir yani? Üç ayda yazılır işte. Ya tabii bir de e, bu fantastik edebiyatla ilgili hani sadece yaz, yazar evleri, yazar kur, kuruluşları, edebiyat kuruluşlarının dışında bir de hani bu sektör çok gelişmiş bir sektör de olduğu için e, oyun şirketleri de çok ciddi bir fon sağlıyor buna. İşte Wizards of Coast olsun, o işte birçok oyunun yapımcısı evet. bun, bunlar... Ee, gerçekten ciddi fon sağlıyorlar bunu araştırıp bir proje üretmek isteyenlere ayrıca bunun dışında da mesela Weiss işte şeyin e, ejderha mızrağının yazarlarına mail atınca bir şey sormak için bile iki gün içinde cevap geliyor hani anlatabiliyor muyum destek çok farklı bir yerden evet. ve çok farklı bir bakışla yapıldığı için. Ee, ve kapatırken şeyi de söyleyelim. E, Otor Efsanelerinin film hakkı satılmış. Şu anda da e, galiba çekim, çekim aşaması ol, evet. başladı mı? Ee, galiba öyle bir şey. Başlıyor olması lazım bu zamanla. İki sene sonra ya bitirmiş olacaklar diye biliyorum ben. Eh, o zamana kadar da ikinci ve üçüncü cildi de e, <gülüyor> sizden görürsek e, film geldiğinde. çalışma aşamasındayız şu anda. Çalışmalarımız devam evet. ediyor. Pekala. Ee, süremizin sonuna geldik. Hatta açtık. Ee, Zeynep Yılmaz katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam e, Leon Hearn'ın e, Otor Efsaneleri adlı 3 ciltlik kitabının e, ilk cildi henüz elimizde. E, Levent Yılmaz ile birlikte çevirmenlerinden Zeynep Yılmaz e, ile kitap üzerine ve e, Fantastik Edebiyat üzerine birkaç laf ettik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.